895 numaralı konu Hazreti Peygamber'in Devs kabilesine gösterdiği yumuşaklık Evet Tufeil bin Amr ed-Devsi Resulullah'a gelerek Devs kabilesi isyan etti. Onların aleyhinde Allah'a yalvar dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber kıbleye yöneldi, ellerini kaldırdı. Bunu gören halk Devs kabilesi helak oldu dedi. Fakat Hazreti Peygamber ey Allah'ım Devsi hidayet et, onları bana getir. Ey Allah'ım Devsi hidayet et, onları bana getir. Ey Allah'ım Devsi Hidayet et, onları bana getir, ey Allah'ım defsi hidayet et ve onları bana getir, diye dua etti.